Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Onu alemlere rahmet olarak gönderen o Yüce Rabbimize sonsuz ve binlerce kez hamd hayatımızın yegane rehberi olan, önderimiz olan yol göstericimiz olan ve vesselam efendimize binler ve milyonlarca salat ve selam onun mübarek ellerinde yetişen bütün ashabı kiram efendilerimize selam Bugün adına sofra kurulan Hazreti Ukaşe İbni Mihsan'a selam ve uzaktan yakından bu sofraya teşrif eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat Sayın Başkanım ben fazla protokolü selamlamayı bilmediğim için hep böyle başlıyorum. Ama başkanım farklı bir insan Onunla o yol arkadaşlığında onu fark ettik Ve değerli başka kardeşlerimiz de bizimle beraberdiler Kemal Bey, Erdal Bey, Kamil Bey ve eşleri Allah o güzel yolculuğu bizlere güzel insanlarla tattırdı Duam şu olsun siz de o duaya gönülden bir amin diyin. Nasıl Mevla Güzel insanlarla bizi Arafat'ta cem ettiyse Şurada bulunan bütün cemaatle de inşallah cennette cem etsin Orada bir araya gelelim Ve konuşan söz sahibi olan Aleyhisselatu vesselam Efendimiz olsun Dinleyen de biz olalım inşallah Kıymetli kardeşlerim Her ilde o ille bir şekilde alakası olan bir isim Yolumuzun bir rehberi olan O güzel insanlardan birisi anlatılmaya çalışıldı Hamdolsun 58. durak olan Kahramanmaraş'a Mevla kavuşturdu bizleri Kahramanmaraş'ın nasibi belli Hz. Ukaşe Peki burada mı Hz. Ukaşe Kendisinin burada olduğunu söyleyemeyiz ama Tadının burada olduğunu söyleyebiliriz. Ne ifade etmek istiyorum bu sözümle biraz izah etmek isterim sizlere. Bugün aleyhissalatü vesselam efendimizin o ilk halkasından olan nesli bize tanıtan kaynak eserlerimiz var. Mevsuk nitelikte vesika niteliğinde olan gerek direk sahabe hayatlarını anlatan kaynaklar... Gerek ensap kitapları, gerek siyer ve magazi kitapları, gerek tabakat kitapları. Bize onlar epey detaylı bilgi verirler. Ancak bize verdikleri bilgiler içerisinde ancak biz 10 bin sahabi efendimizi ismen biliyoruz. O 10 bin içerisinden 2000 bin tanesinin hayatlarını biliyoruz. O 2000 bin tanenin içerisinden bin tane tam da sayıyı vereyim bin iki tane hadis rivayet eden sahabi efendilerimizi biraz daha fazla ve detaylı bir biçimde biliyoruz. O bilgiler ışığında konuşursak Hazreti Ukaşe'nin buraya geldiğine dair bir şey söyleyemiyoruz. Hazreti Ukaşe biraz sonra size detaylarını da anlatacağım ve vesselam Efendimizin vefatının hemen arkasından yani hicretin 11. yılında irtidat hareketlerinin halka halka İslam coğrafyasında yayılmaya başladığı bir dönemde Hz. Ebu Bekir'in hilafetinin ilk dönemlerinde Necid mıntıkası denilen o mıntıkadaki bir savaş sırasında şehit olarak bu dünyadan çekip gidiyor. Ancak eğer yüzyıllardır burada ya da başka bir yerde bir yer sahabi efendimiz ile ilişkilendirilerek oranın bir kabir olduğu söyleniyorsa oranın üzerinde biraz çalışmak ve gayret etmek gerekir. 200 yıl 300 yıl 400 yıl bilemiyoruz süresini bu kadar yıl bir yer eğer. Sahabi türbesi olarak ziyaret edilmişse orayı biraz böyle detaylı bir biçimde araştırdığınızda ya orada adını bilmediğimiz başka bir sahabi efendimizin olduğunu fark edebiliyorsunuz. Ya adı Ukaşe olan ama Ukaşe İbni Mihsan olmayan başka bir sahabi efendimizle karıştırılmış olabileceğine dair bir noktaya gidebiliyorsunuz. Ya da sonraki dönemlerde yaşamıştır adı Ukaşe'dir ya da Ukaşe'nin soyundan gelmiştir bir İslam büyüğüdür bir alimdir bir ariftir bir abiddir. Allah adı unutulmasın diye Onun adını Hazreti Ukaşe'nin adına iliştirmiştir İnsanlar orada Hazreti Ukaşe var diye Orayı ziyaret ederek Tadından nasiplenme Adına gayret içerisine giriyorlar Böyle karıştırmalar Olmuştur İstanbul Eyüp'te Ebu Eyyub El Ensari'nin hemen yanı Başlarında Sahabiden etem Baba diye Etem Hazretleri diye bir kabir var. Hatta Eba Eyyub El Ensari'nin sakası diye yazılıdır. Öyle bilinir. Araştırıyorsunuz. Evet o İstanbul ashabından ama Fatih Sultan Mehmed'in geldiği dönemki ashabından. Evet saka ama Eba Eyyub El Ensari'nin değil Akşemseddin Hazretlerinin sakası ama tarih içerisinde gönüllere tat kuran Ebu Eyyub El Ensari olduğu için fetih ona nasip olduğu için onun adıyla ilişkilendirilmiş ve öyle biliniyor. Hazreti Ukaşe'de böyle olabilir. Böyle bir İslam büyüğü olabilir. Sahabeden adını bilmediğimiz biri olabilir. Bunlar bir tarafa ama bildiğimiz bir hakikat var. Kahramanmaraş toprağı bu güzel toprak binlerce salih abid insanı yetiştiren bu mümbit coğrafya iman tohumunu sahabenin ektiği bir coğrafyadır elhamdülillah. Ne zaman hicretin 16. yılı daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatının üzerinden 5 yıl geçmeden... Antakya'dan başlayan Anadolu'ya girişler buraya gelince Halid İbni Velid arkasında altı bin kişiyle aradan daha altı yıl geçmeden geldiği için büyük ihtimalle sahabenin büyük bir kısmı o, o sefer içerisinde altı binin büyük bir kısmı sahabi olan bir orduyla bu topraklara geliyor. Ve bu topraklarla ezanı buluşturuyor. Bu topraklara imanın tohumunu ekiyor. Bu topraklara bir şekilde hidayetin nurunu, ihsanın şuurunu, ihlasın derinliğini elhamdülillah bırakarak gidiyor. Neden başka bir yerde değil de Maraş'ta sütçü imam var biliyor musunuz? O meyve... 14 asır önce onun tohumunu ekmiş Halid'in ektiği bir tohumu Ebu Ubeyde İbni cerrah'ın ektiği bir tohumu Habib İbni meslemenin ektiği bir tohumu Saffan İbni Muattal'ın ektiği bir tohumu tohumu eken sahabi olunca meyve Elbette ki öyle olacak ve inşallah kıyamete kadar da sizlerin nesillerinden her daim bu topraklarda sahabenin hasbiliğinde, sahabenin güzelliğinde, sahabenin yolunda insanlar yetişecek. Neden biz burada Hazreti Ukaşe'yi anlamaya çalışıyoruz? Derdimiz onların büyüklüklerini ikrar etmek değil. Sabaha kadar ben övsem ne yazar? Zaten büyük onlar. En büyüğe dost olmuşlar. En büyüğün arkadaşları olmuşlar. En sevgilinin sevgilileri olmuşlar. Ben saatlerce size Hazreti Ukaşe'yi ya da başka bir sahabi öfsem ne yazar? Derdim o değil. Sizin derdiniz de o değil. Ya nedir derdimiz? Acaba 14 asır sonra da Hazreti Ukaşe gibi olunabilir mi? Az acaba 14 asır sonra da Hazreti Ukaşe gibi Hayata iz bırakılabilir mi? Acaba 14 asır sonra da Hazreti Ukaşe gibi Yürüyen ayet Yürüyen sünnet Olunabilir mi? Bu konuda biz oradan Kendi dünyamıza Bir şeyler alabilir miyiz? Aktarabilir miyiz ki? Bu manada bir şeyler yapabilelim. Derdimiz bu. Allah bu derdi sizin de bizim de yüreğimizden hiç eksiltmesin. Sonuna kadar derdimiz bu olsun ki inşallah o derdimiz dermanımız olsun. O dermanımız da inşallah yarın Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman boynu bükük bir biçimde o huzurda o amelimiz ...yüzümüzü ak, ak edecek, o rahmeti bize kazandıracak bir vesileye dönüşsün. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ukaş'a der demez, aslında çok kısa bir hayat. Ben belki size saatlerce anlatabilirim ama o kadar sizi zorlamayacağım. Ama saatlerce anlatabileceğimiz kadar büyük bir insanın kapısındayız şimdi. Saatlerce anlatabileceğimiz o insanın yaşadığı ömür sadece ve sadece 44 44 yıllık bir ömrü var o büyük insanın Zaten siz bereket deyince Allah'ın bir ömre bereket ihsan etmesi deyince O insanın 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl yaşadığını zannediyorsanız yanlış zannediyorsunuz Bereket başka bir şey. Onun tarifi yok. Onun tarifini ne matematikçi yapabiliyor ne başka bir şey yapabiliyor. Ama Allah ona bir bereket verdi mi o alıyor ve başka bir noktaya gidiyor. İman ettiğinde yaşı 25. 25 yaşında iman edeceksin. 44 yaşında vefat edeceksin. Cennetin arkadaşı olacaksın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Defaatle taltifine mazhar olacaksın. Arabın en iyi süvarisi olacaksın. Önden giden atlılardan biri olacaksın. Işık süvarilerinden biri olacaksın. Nurdan süvarilerden biri olacaksın. Süvariliğin altını özellikle çiziyorum. İşim var o kelimeyle. Biraz sonra geri getireceğim sizi. Ümmetin ikinci Mus'ab'ı olacaksın. Cemal noktasında, güzellik noktasında bakanlara hayranlık verecek bir cemalin sahibi olacaksın. 22 yıl iffetsizliğin sokaklarda kol kol gezdiği bir anda bile iffetine leke sürmeyeceksin. Tem, tertemiz bir biçimde Resulullah'ın huzuruna geleceksin ve tertemiz bir biçimde Rabbine yürüyeceksin. Böylelikle de musab olacaksın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı yüreğinde derin bir aşk besleyeceksin. Öyle bir aşk, öyle bir sevda ki Gündüzün Resulullah olacak Gecen Resulullah olacak Kalkacaksın onunla, oturacaksın onunla Hep onunla olup gideceksin Ve o konuda da kıyamete kadar gelecek olanlara Sevda nasıl ortaya kolunur Peygamber nasıl sevilir Bunu göstereceksin Bir şehit gibi yaşayacaksın ve en sonunda da 44 yaşında Bir şehit olarak Hayatını sonlandıracaksın Ve hayırlı işlerin öncüsü olacaksın Sabikunu evvelin olacaksın Allah adına ve Allah namına Sözünü duyduğun zaman Sağına soluna bakmayacaksın Ben gençlikte yaptım Şimdi ihtiyarlandım Gençler yapsın deyip İşi gençlere havale etmeyeceksin. Ben çok yapmıştım yoruldum ama ben yorulmadım deyip yaşına başına takılmadan bir hayır işi varsa hayır adına ortaya atılacaksın. Böyle yaptığın için de Resulullah'ın takdirine taltifine mazhar olacaksın. Böyle bir insanı anlatmak kolay mı Allah aşkına? Hz. Ukaşe bu. Size çok şey söyledim aslında biraz önceki cümlelerimle. Ben söylemedim onun hayatı bu. Onun hayatından sadece birkaç sayfa açmaya çalıştım ve biz bugün eğer burada Hz. Ukaşe adına bir sofra kurduksa onun bu özelliklerini bilerek onun hayatından mesaj alma adına gayret içerisinde olacağız. Allah dilimin bağını çözsün. Yüreğime sekinet versin. Size de inşallah fehim noktasında, idrak noktasında, kavrama noktasında ne gerekiyorsa onu bahşetsin de Hazreti Ukaşe en azından bugün burada onun adına kurulan bu sofrada bizleri adam edecek şeyleri söylesin. Doğum tarihi 588. Geri Mekke aslında Mekkeli değil. Esed oğullarına mensup. Arap'ın en meşhur kabilelerinden. Ailesi çıkmış gelmiş Mekke'ye. Daha Ukaş'e yok ortada. Daha yıllar sonra gelecek. Ailesi Abdüşem's oğullarıyla bir anlaşma yapmış ve o evde kalmaya, o aileyle birlikte olmaya başlamış. Böyle bir zeminde yetişirken... Güzelliği dillere destan olabilecek kadar Allah bir cemal vermiş ona ama o cemaline leke sürmemiş cebbar olan Allah'tan korkarım diyen Yusuf gibi Yusuf misali güzel bir iffet üzere yürümüş yaş 22, 22 olmuş tarih miladi 610 olmuş aylardan Ramazan olmuş günlerden Kadir gecesi olmuş Resulullah vahye muhatap olmuş bir avuç insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın etrafında nurdan bir halka olmuş. Ukaşe duyuyor duyuyor da her hükmün bir zamanı var ya o zamana doğru işi erteliyor. Ama ne kadar erteleyebilirsin Allah'ın kaderidir Allah temizi temize yazmıştır. Kötüyü kötüye yazmıştır. Ukaşe temiz en temizlerden biri olan Resulullah'a arkadaş olmalıdır. Ve ancak 3 yıl boyunca sabredecek 3 yıl boyunca sadece dışarıdan bakmaya çalışacak 3 yılın sonunda Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Darül Erkam'da olduğu günler. Darül Erkam'a gidecek, Efendimizin dizlerinin önünde çökecek ve o kelime-i tayyibeyi orada Resulullah'a duyuracak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çok söylüyoruz son nefeste de Mevla söylesin dilimizden düşürtmesin ama bizimle sahabe arasında çok büyük bir fark var bu kelimeyi söylemekte. La ilahe illallah diyen Bir sahabi yerinde duramıyor Çünkü o anda Bütün hücreleriyle bunu diyor La ilahe diyor Birer birer putları kırıyor Yüreğindeki putları da kırıyor Sadece sadece dıştaki putları değil İllallah diyor Sadece ve sadece Allah'ı Yüreğine ve hayatına hakim kılıyor. İmanın mutluluğunu en derin bir biçimde yüreğinde tattığı için ben buna erdim, ben iman ettim ama bundan mahrumlar var. Mahrum olanlara da bunu duyurmak, bunu ulaştırmak benim işim diyerek çıkar çıkmaz oradan iman adına imanı ulaştırma adına oradan oraya oradan oraya gidip gelen bir yiğit oluyor Ukaş'e de böyle eve varır varmaz kardeşi Ebu Sinan'ı imana taşıyacak yetmeyecek ileride hadis kitaplarında adını çokça duyacağımız bir hanım sahabi onun kız kardeşidir Ümmü Kays Binti Mihsan'ı İmana taşıyacak Hazreti Ukaşe yetmedi, yenini Sinan ibni Ebi Sinanı imana taşıyacak. Yetmedi, o anda artık kimi gördüyse onları imana taşıma adına gayret içerisinde olacak. Siz iman uğrunda mücadele ederseniz. O zaman bundan rahatsız olanlar sizden de rahatsız olacaklar. Her devirde var, o devirde de var. O sesi kısmak isteyecekler. Tehdit edecekler. Ukaş edecekler. Sen bizden değilsin. Kureşten olmadığın için fazla akrabaların da yok. Yerinde durmazsan sana dünyayı dar ederiz. Mekke'den sürüp çıkarırız. Bilal'in başına gelen senin başına gelir. Bu tehditler var karşısında ama ne yazar? İman etmiş. İman ettiği için ilk günden itibaren bedel ödemeyi göze almış birisi. Ödeyecek o bedelleri. Kaç yıl? On yıl. Dile kolay. On yıl boyunca Hazreti Ukaşe'nin çekmediği cefa görmediği eza kalmayacak. Neler çekecek neler görecek ama dilinden o gün Mekke'nin her Müslüman'ın dilinde olan sonra Bedre'de parola olan o büyük söz ahat ahat Allah'tan başka ilah yok o birdir diyen o yiğitçe duruş o yiğitçe söz onun dilinde de olacak. Ve gün gelecek Yesrib Medine olma yoluna girecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ashabına Yesrib imanın yurdudur Oraya doğru gidebilirsiniz Diye işaret ettiği zaman Ukaşe de Evine Ebu Cehil el koyma Pahasına Evini de Ebu Cehil'e emanet ederek Hatta gasp ettiği için Gasp edilmiş bir biçimde Ona da dönüp bakmayarak Yesrib'in yollarına düşecek Varacak Yesrib'e Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidi nebevisini inşa etmiş. Hemen mescidinin yanında kendi kalacağı evleri yapmış. Mescidinin hemen arkasında mektep inşa etmiş. Çünkü bu iş mektepsiz olmazdı. Ondan dolayı ilk iş olarak Resulullah o adımı da atmış. Sonra Ensar Muhacir kardeşliğini ilan etmiş. Hazreti Ukaşe de Sufa Mektebi'nin en gözde talebelerinden biri olmuş. Sahabe ile bizim aramızdaki ilim talebinin farkını da söyleyeyim mi size? Onların ilim talebi şöyle. Amel öncelikli bir ilimin arkasındalar. Bilgi öncelikli değil. Çok bilelim diye bir dertleri yok. Bu çağın insanları olarak bizlerin derdi olduğu gibi. Çok bilelim değil. Yani bildiğimiz ile amel edelim. Onun içinde sufada daha ilk aylar, ilk günler öğrendikleri kelimeler ne kadarsa, öğrendikleri ayetler ne kadarsa, Resulullah'ın dünyasından öğrendikleri ne kadarsa, bu öğrendiklerim aleme duyurulmalıdır sözüyle bir çıkıyor cihat meydanına bir daha da biz onu geri döndüğünü görmüyoruz. Süvari dedim size. Önden giden atlılardan dedim size. Nurdan süvari dedim, hidayetin nurunu alemlere duyurdukları için. Onun ilk katıldığı seriyedir. Abdullah İbni Caş seriyesi ya da diğer adıyla Nahle seriyesi. O seriyeden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse biraz sonra birkaç tanesini sadece söyleyeceğim size. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hudeybiye'de, Hayber'de, Mute'de, Tebuk'ta Resulullah neredeyse o doğurada. Ya Resulullah'ın katılmadığı seriyeler hep Resulullah'ın gözlerinin içine bakan bir çift göz. Ben ya Resulallah deyip... Her zaman öne atılan bir isim, beni gönder ya Allah deyip yorulmayan, helm'in mezit şuuruyla yaşayan, yani ötesini, ötesini, ötesini isteyen, yaptığıyla yetinmeyen, yaptığını çok görmeyen, yaptıklarına sığınmayan, daha da ötesi olmalı diye her daim ötesini arzulayan bir yiğit ilk seriyesi abdullah ibni caş seriyesi ya 8 kişi ya 12 kişi katılacaklar o seriyeye o seriye İslam'ın ilk ganimet elde ettiği seriyedir ganimette dair daha ayetler inmemiştir Resulullah'ın halasının oğlu olan abdullah ibni caş ayetin de daha sonra diyeceği şekliyle Ganimeti beşe ayırıp beşte birini Resulullah'a ayırdığı seriyedir. O seriyede Hazreti Ukaş'e kendisine yakışan bir kametin sahibidir. Gelecek o seriyeden Bilal'in sesi duyulacak Medine sokaklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir için asker istiyor. Ukaş'e durur mu hemen alacak kılıcını hemen atılacak meydana o 313 yiğitten biri olarak Bedrin meydanına yürüyen o güzel insanlardan Bedri olanlardan Bedir asabından olanlardan olanlardan melekleri iblendiren o yüce insanlardan olanlardan biri olacak. Savaş meydanında elinde kılıç önüne çıkanla savaşıyor. Muaviye İbni Amir isimli bir Mekke müşriğini o kılıcıyla doğruyacak Savaşın orta bir yerinde elindeki kılıç paramparça olacak. Kılıç kırık Resulullah'ın huzurunda. Ya Resulallah diyecek kılıcım bana vefayı etmedi kırıldı ne yapayım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir bakacak etrafına bir tane değenek. Bir sopa uzatacak ona al ve bununla savaş diyecek. Allah aşkına şimdi işin mucize boyutunu anlatınca iyi de mucizeden öncesini anlatmayıp oraya ilgi çekmemek, orayı dikkat almamak iyi değil. Asıl oranın üzerinde durmamız gerekir. Kılıcın yerine bir sopa veriyor. Verirken o sopayı Resulullah senin elinde biraz sonra o kılıç o sopa kılıç olacak demiyor. Sopayı veriyor ve o sopayla madem kılıç kırıldı var git sen de meydana bu sopayla dövüş deyip sahabisini oraya gönderirken 5000 sene önce Hazreti İbrahim Nemrut ateşine atılırken Nasıl ki biraz sonra ateş serin selamet olacak ben de kurtulacağım demiyorsa bir teslimiyet ortaya koyuyorsa. Nasıl ki Ali'nin kameti hicret gecesi peygamberin yatağına ölmek için kalkmak için değil ölmek için yatma adına bir kamet ortaya koyuyorsa. Ukaşen'in ortaya koyduğunun ondan bir farkı yok. Resulullah ona bir sopa vermiş, yürü demiş meydana. Resulullah'a iman eden bir insanın arkasına bile bakmadan, içinde herhangi bir şüphe duymadan, o bana yürü dediyse vardır bunda bir iş deyip, o meydana doğru yürümesidir mesele. Ve ukaşede yürüyenlerden biridir. Bakın Beyhaki'ye, bakın Makrizi'ye, Ok sopa Ukaşe İbni Mihsan'ın elinde Bir kılıç olu verecek. Kendisi bize öyle rivayet ediyor Bir baktım gözümü kamaştıran Bir kılıç oldu elimde Avın diye bir isim koyacak o kılıca Kendi lakabı o günden sonra Sahibul Avın olacak Avın kılıcının sahibi Yanından hiçbir zaman ayırmayacak en son Necid'de Allah yolunda şehit olurken de o kılıcına sarılarak bu dünyadan çekip gidecek. Allah Resulüne teslimiyet ve o teslimiyete Allah'ın verdiği ödül. Onun hayatına bakın. Uhud'da aynı şeyi göreceksiniz. Biraz önce saydım size diğer gazvelerin hepsinde aynı tavrı. Aynı teslimiyeti, aynı fedakarlığı göreceksiniz. Ama ben size sadece iki tablo aktaracağım. İki tablo üzerinden Hazreti Ukaşe adına bu meclisten nasiplenmeye çalışacağız beraberce. Hazreti Ukaşe'nin ortaya koyduğu bir kamet üzerinden daha sonra Araplar bir atasözü elde ediyorlar. Aslında o atasözünün ilk söz sahibi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nedir o atasözü biliyor musunuz? Arapların atasözü. Sebegake bihe ukaşe. Ukaşe seni o işte geçti. Niçin bu söz bir adam eğer bir hayır işinde geri kalırsa çok büyük bir fırsatı elinden kaçırırsa ona böyle bir şey söylerler. Bir kelimeyi yumuşatarak ben de Türkçe'de bir deyim söyleyeyim ki daha iyice anlaşılsın. Hani derler ya geçti borun pazarı sür bineğini nideye. Aynen onun gibi. Bir fırsat kaçırmış. Elinden çok önemli bir fırsat kayıp gitmiş. Böyle bir adama onu söylüyorlar. Sebaka. Bi sabaka ke biha ukashe. Ukashe seni bu işte geçti. Peki niçin söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü? Bukhari'den okuyoruz. Müslim'den okuyoruz. Onlarca kaynaktan okuyoruz. Olayı bize aktaran Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın Gözde ilim kalelerinden biri olan amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas Allah ondan ebeden razı olsun nice şeyi bize anlattığı gibi onu da anlatıyor Oturmuşuz diyor Resulullah'ın huzuruna mescitte Efendimiz ve selam bize bir şeyler anlatıyor Bir ara söz Miraç'tan açıldı Miraç sayfalarına dair bir şeyleri söylüyor Efendimiz bize. Ve dedi ki o gün Miraç'ta Allah bana geçmiş peygamberleri ve onların ümmetlerini gösterdi. Cebrail ile yol arkadaşı olduğu o güzel yolculukta Cebrail yanında Efendimiz o tabloyu anlatıyor bize. Bir baktım diyor peygamberlerden bazıları yanlarında da ümmetleri Onların içerisinde bir peygamber yanında 8-10 inanmış adam. Bir çevirdim başımı başka bir yere bir peygamber yanında 3-5 tane inanmış adam. Bir baktım bir peygamber yanında hiç inanmış adam yok. Siz söyleyebilir misiniz inananları çok olan başarılı da inananları az olan başarısız diye haşa. Bu bir imtihan. O gün o imtihanı insanlığın şerefleri olan peygamberler de en derin bir biçimde yaşıyorlar. O meselenin başka bir boyutu. Bir baktım diyor çok büyük bir kalabalık ve önlerinde bir peygamber içimden şöyle bir ümit ettim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke o kalabalık benim ümmetim olsa. Cebrail'e sordum. Cebrail dedim. Kim bunlar? Dedi ki o Musa'dır öndeki, arkasındaki de onun ümmetidir. Biraz sonra ufuka doğru kaldırdım başımı diyor Resulullah. Ufuka doğru bir kaldırdım ne göreyim? Öyle bir kalabalık, öyle bir kalabalık ki o kalabalığın Etkisiyle sevinciyle daha ben bir şey demeden Cebrail dedi ki ya Resulallah bir de şu tarafa bak başımı şöyle bir çevirdim diğer tarafa da baktım bir de baktım ki o kalabalıktan daha fazla daha büyük bir kalabalık orada. Sevindim kimin acaba dedim bu ümmet Cebrail'den ses geldi ya Muhammed. Onlar senin ümmetin. Allah'ım bizi de onlardan kıl. Allah'ım bizi de onlardan kıl. Allah'ım bizi de onlardan kıl. Müjde geliyor arkadan bir müjde. O kalabalığın içerisinden 70 bin kişi için bir müjde geliyor. Cibrili Emin Muhammedul Emin diyor ki o kalabalığın içerisinden 70 bin kişi hiçbir hesaba çekilmeden hesapsız, sorgusuz bir biçimde cennete gidecek. Resulullah bunu söylüyor, sözünü orada bitiriyor. İbni Abbas diyor ki sözü burada bitirdi, Efendimiz içeriye girdi, ben oturmuşum Allah Resulü'nün ashabının yanında... Sahabe bir anda başladı tartışmaya kendi arasında. Acaba o yetmiş bin kişi kim? Ne yapmışlar ki sorgusuz, sualsiz bir biçimde Allah onları cennetine koyacak? Nasıl bir amel onları cennete koyacak? Birileri diyor ki herhalde onlar olsa olsa biz olacağız. Resulullah'a iman eden sahabilerdir onlar. Birileri diyor ki hayır İslam döneminde yaşayan, İslam döneminde doğan yani o gün peygamberli günlerde doğan hayatına hiç şirk bulaştırmayan, şirke kapı açmayanlardır diyorlar. Birileri başka bir şey söylüyor, birileri başka bir şey söylüyor. asaf kendi arasında bunları tartışırken peygamberin evi nerede? Evi mescidin yanında. Hemen oradan sesler duyuluyor aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bir müddet sonra Ashabının yanına geri dönüyor Ne oluyor size diyor Sahabiden birisi diyor ki Ya Resulallah, 70 bin kişi Sorgusuz sualsiz bir biçimde Cennete gidecek ya Sen bunu söyledin ya Biz bunu tartışıyoruz Kim acaba Peki kim ne dedi diyor Sahabi orada görüşlerini söylüyor. Her söylenene Resulullah ne diyor? Hayır, o değil diyor. Birisi başka bir görüş söylüyor. Hayır, o da o da değil diyor. Biri başka bir görüş, o da değil diyor. Meraklar çoğalmış. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o 70 bin kişinin kim olduğunu söyleyecek. Sahabe-i kiram efendilerimiz O anda Kalpleri duracak gibi Bir heyecanla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mübarek dudaklarına kitlenmişler Acaba o 70 bin kişi kim? Cevap geliyor Onlar Ümmetimden öyle adamlardır ki Başlarına ne gelirse gelsin Büyü yapmayan büyü yaptırmayan uğra uğursuzluğa inanmayan Allah'a karşı tevekkül inançlarını tevekkül anlayışlarını bozmayan o tevekkül anlayışlarıyla Rablerine karşı yürüyenlerdir. Neyin müjdesini verdi efendimiz anladınız değil mi? Neymiş bu tevekkül? İnsana nasıl cennetin kapısını açıyormuş hele hele cennetin kapısını açması bir tarafa cennete sorgusuz sualsiz adamı sokuyormuş anladınız değil mi? O gün orada Resulullah'ın bu sözlerini dinleyen sayıyı bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz en az 20 kişi 30 kişi bilemediniz 40 kişi var. Herkes dinliyor bunu ama bir tanesi ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor dua eder misin? Ben de o yetmiş bin kişiden biri olayım. Sen onlardansın diyor. Bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla kendisinden söyleyemez. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı sahabi efendilerimizi cennetle müjdeledi biliyorsunuz. Aşere-i mübeşşere diyoruz. On cennetle müjdelenen on büyük adam diyoruz ama sadece bunlarla sınırlı değil. Bugün en az otuz tane sahabi Resulullah direkt cennetle müjdelemiştir. Ama hiçbir tanesini Efendimiz kendiliğinden yapmamıştır. Allah ona o bilgiyi vermiş o bilgiyi alan peygamber de insanlarla paylaşmıştır Osman bin Mazun Resulullah'ın sevgilisidir çok sevdiği bir sabidir. vefat ettiği zaman Resulullah oturmuş onun bedeninin başına Ayşe anamız söylüyor bize Resulullah aldı onun başını eline şöyle gözünden yaşlar döküldü sakalından damlayarak şıp şıp şıp Osman bin Mazun'un üstüne düştü. O kadar ağladığını görmedik kimsenin. O güne kadar Resulullah kimsenin üzerine öyle ağlamamıştı. Onu gören hanım sahabilerden bir tanesi ya da Osman bin Mazun'un hanımı iki rivayet var. Ne güzel dedi. Kuş olup cennete uçtu. Bir anda gözyaşlarını sildi Efendimiz. Sen nereden biliyorsun onun cennete uçtuğunu? Ben Allah'ın peygamberiyim bunu bilmiyorum. Yarın Allah benim nefsime nasıl muamele edecek bunu bilmiyorum. Sen nasıl böyle bir şey söylersin diyor. Dolayısıyla eğer Resulullah diliyle lisanıyla birini cennetle müjdelemişse bu Resulullah'ın inisiyatifiyle olan bir şey değildir. Bu ancak Allah'ın izniyle Allah'ın müsaadesiyle söylenmiştir. Ukaşe diyor ki ya Resulallah dua et ben de o 70'in içinde olayım. 70 binin içerisinde olayım. Efendimiz ne diyor? Sen de onlardansın diyor. Allah tasdiklemiş onu. O talebi tasdiklemiş. Sen de onlardansın der demez. Ukaşe ayağa kalkıyor. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu ekkber diyor sahabe o coşkuyu görünce içlerinden bir tanesi daha kalkıyor. Yarasıla Allah diyor. Dua et ben de olayım. İşte orada söylüyor efendimiz o sözü. Seni o işte ukaşa geçti. İlk olacaktın ilk bir hayır adına bir güzellik adına Sağına sokulduğuna takılmayacaktın. Meydana bir iş çıktığı zaman hiç kimseye bırakmadan ben diyecektin. Ortaya atılacaktın. O işin sabikuni evvelini olacaktın. O işin ukaşesi olacaktın. O işin öncüsü olacaktın. Allah senden ebeden razı olsun. Sen ne büyük bir insandın ki bu ilk olmayı kimseye kaptırmadın. Ebu Bekir ilk adamdır. İlkliği kaptırmayan birisidir. Biliyorsunuz neler neler yapmıştır da hep ilk olmuştur. Onun için biraz sonra Hazreti Ebu Bekir adına size bir şey söylediğim zaman siz o söylediklerimi ilk olduğu için kazandığını unutmadan dinleyin. Ali ilk adamdır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak kim yardımcı olacak dedi hiçbir ses yok Resulullah'ın sesi sessizliğe mahkum olmasın 13 yaşındayım ben ne yapabilirim falan demedi elinde bir su şişesi var onu attığı gibi ben varım ya Resulallah dedi. ''Osman ilk adamdır. Cennet karşılığında Rume kuyusunu kim satın alacak dedi. Sağına soluna bakmadı. Zünnureyn lakaplı Osman. Ben dedi, el kaldırdı.'' ''Ukaşe ilk adamdır.'' ''Ya ilk olmayı kaçıranlar, size bir tabloyu anlatayım mı? Afif İbni Ömer Elkindi, bu ismi hiç unutmayın.'' çok güzel bir insandır bize ilk günlere ait bir tablo anlatıyor Mekke'nin ve civar yerlerin tanınmış bir tüccarı diyor oturmuşum Kabe'nin avlusuna yanımda Abbas var Kabe'yi seyrediyoruz baktık üç tane insan geliyor orta yaşlı bir adam arkasında bir kadın arkasında bir çocuk Merak ettim kim bunlar Geldiler Kabe'nin tam önünde durdular Ve benim o güne kadar görmediğim şekilde bir namaz kıldılar Adı namazmış Ben de onları seyrediyorum Abbas'a sordum sen bunları tanıyor musun Tanıyorum dedi Kim bunlar Önde duran Muhammed Benim kardeşim Abdullah'ın oğlu Arkasında duran hanım Hatice onun hanımı onun arkasında duran Ali de benim diğer kardeşim Ebu Talib'in oğlu. Ne yapıyor bunlar? Kardeşimin oğlu Muhammed peygamber olduğunu söylüyor. Ve peygamberliğin en önemli emri olan namaz kılıyorlar. Sahne burada kapanıyor. Günler ne zaman? Nübüvvetin ilk günleri. Bir daha ne zaman açılıyor sahnenin perdesi? Tam 21 yıl sonra. Mekke'nin fetih günü, Allah Resulü 10 bin askerle gelmiş o gün Mekke'ye. Mekke fethedilmiş, iman edenlerin sayısı çoğalmış. O gün gelip Resulullah'ın karşısında durup iman edenlerden bir tanesi de Afif İbni Ömer elkindi iman ediyor, oturup ağlamaya başlıyor. Merakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Afif diyor, iman ettin. Sevineceksin güleceksin Allah'a şükredeceksin niye bu üzüntü bu gözyaşları ya Resulallah bilmiyorsun bir bilsen ben ne kaçırdım bir bilsen ben nasıl bir fırsatı elimden kaçırdım Resulullah'ın haberi yok ne kaçırdın söyle diyor o gün diyor bugünden 21 yıl önceydi sen o gün sadece arkanda Hatice ve Ali varken gelip Kabe'nin önünde durdun namaz kıldın. Yazıklar olsun bana eğer ben o gün iman etseydim tarih beni Ebu Bekir'in yerine yazacaktı. Ama ben o fırsatı kaçırdım elimden kaybettim onu. Şimdi geldim elhamdülillah iman ettim ama ilk olmayı kaçırdım. Ne söylüyorum ben size? Aziz kardeşlerim anlıyorsunuz değil mi? Ukaşelik bitmedi inanın bitmedi. Halen her gün yüzlerce defa, hayır adına, ihsan adına, iyilik adına, hadi meydana diyen sesler var. Niye bakıyorsun sağına soluna? Niye ben 14 asır sonra ukaşe olmayayım? Niye ben o işin öncüsü olmayayım? Niye ben ilk olmayı Sabık olmayı Öncü olmayı önder olmayı Başka birine kaçırayım Dizlerimize vururuz iş işten geçer Hazreti Ukaşe'nin bu sözlerini duymamız lazım Adının olduğu şu topraklarda Onun tadını da O tattan buralara tattırmak adına Gelin sizi bir son tabloya götüreyim Size anlatacağım bu son tablonun her sayfasında her kelimesinde çok mesaj var ama siz Maraşlı kardeşlerimin edip ruhlu olduklarını biliyorum siz sözden anlarsınız az sözde de çok şey anlarsınız. Hepsine dikkatlerinizi çekemeyeceğim. Sözümüz ukaşeden açıldı diye sadece sizi oraya götüreceğim. Ama o kadar önemli şeyler var ki biraz sonra size anlatacağım yerlerde onun için ne olur çok dikkatli bir biçimde içine kendinizi de dahil ederek yaşadığımız şu zemini şu şartları da dahil ederek anlamaya çalışın. Efendimizin son günleri ruhunun ufkuna yürüyecek birkaç gün sonra o gün biraz kendinde iyilik emaresi hissetmiş, son kez ashabıyla buluşacak. İnanılmaz bir baş ağrısı var Efendimiz'de. Başına büyük bir bez bağlayarak sarık yerine kendi amcasının oğlu olan Fadl İbni Abbas'ın abisidir biliyorsunuz. Fadl İbni Abbas'a yaslanarak Mescid-i Nebevi'ye doğru geliyor. Geliyor, o günler üç basamaklı bir minberi var Efendimizin. En üst basamağına oturuyor. Sözü nereden başlatıyor biliyor musunuz? Uhud şehitlerine dua ediyor, istiğfar ediyor. Birkaç kez istiğfar ediyor, dua ediyor. Bir daha sözü onlara getiriyor, bir daha onu sözü onlara getiriyor. Sonra diyor ki, Allah kulları içerisinde bir kula bir şey konusunda muhayyer bıraktı. Allah'ın katı mı, kulların içimi, o kul Allah'ın katını seçti. Bu söz o gün Mescid-i Nebevi'de en az bin insana, belki iki bin insana söyleniyor ama o iki bin insandan bir insan, bu sözü duyar duymaz bir feryatla ağlamaya başlıyor. Şaşırıyorlar. O ağlayan insana bakıyorlar. Niye ne anladı da ağladı diye. Anlayan anlamıştı. O feryadın sahibi ilk olan Ebubekir'di ve o sözden Resulullah'ın ötelere kapı açtığını anlamıştı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile'r rafiqil ala deyip en yüce dosta gidecekti. Efendimiz Ebubekir'e sus ey Ebu Bekir. Bugün ağlama günü değil dedi. Sonra dedi ki: "Mescide bakan bütün kapıları kapatın. Sadece Ebubekir'in kapısını bırakın." Neden ya Resulallah? İşaret var, alan aldı. Sonra bir söz daha gelecekti arkasından. Eğer yer ehlinden bir dost edinmiş olsaydım, sadece o dost Ebu Bekir olurdu. Ama edinmedim, İslam kardeşliğiyle yetindim, o kardeşlikle de Rabbimin huzuruna yürüyeceğim. Neden bu sözü söylüyor? Her sözünde hikmet var, çok hikmet var dedim ya, bazılarını söylemeden edemeyeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah'tan gayrı kimi dost edinmişse Allah onu çekip almıştır hayatından. Baba yok, ana yok, amca Ebu Talip yok, dede Abdülmuttalip yok. Bunların birer birer vefatını siz nasıl anlıyorsunuz? Hatice yok. Eğer Ebu Bekir'i de ben dost olarak edinsem o da gidecek. Onun korkusuyla. Dost edinmiyorum diyor İslam kardeşliğiyle yetiniyorum diyor Sonra Hazreti Ebubekir için Duada bulunacak İstihvarda bulunacak Tablo devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Konuşuyor Ey ashabım diyor Ben de yakın bir zamanda Her beşer gibi ölümü tadacağım Rabbimin huzuruna gittiğim zaman birinizin hakkı benim üstümdeyken gitmek istemiyorum. Bakın Resulullah son günlerinde, son anlarında ne konuşuyor ashabıyla? Buradan anlayın mesele ne kadar ciddi. Buradan anlayın kul hakkı ne demek? Buradan anlayın kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmenin insanı ne hale sokacağına... Eğer bu acının Bu ağırlığın altında Sizin iman ettiğiniz Peygamberiniz iki büklüm oluyorsa Siz buradan alın alacağınızı Her kimin bende bir hakkı varsa Gelsin ve benden istesin Sahabede ses yok Ey ashabım Ey Müslümanlar Duymuyor musunuz beni Eğer içinizden birinde Bir hak kalmışsa benim boynumda beni Allah'ın huzuruna hakla göndermeniz beni sevmeniz demek değildir. Eğer beni seviyorsanız bana yakın olmak istiyorsanız kalkın ve o hakkınızı talep edin. Bir sahabe kalkıyor. Adını bilmiyoruz. Sahabenin edebidir. Eğer rivayetin içerisinde biraz Olumsuz bir şey varsa orada isim zikredilmez. Hadislerin çoğunda böyledir. Falan sahabi filan sahabidir. Bedevidir. Bedevi her zaman incitme maksadıyla değildir. Köylü anlamındadır da bazen böyle söylenir. Orada da bir sahabi kalkıyor adını bilmiyoruz. Ya Resulallah diyor. Falanca zaman yanına bir fakir gelmişti. Senden Allah adına bir şey istemişti. Sende verecek bir şey yoktu. Ben de atılmıştım ortaya. Ya Resulallah, senin adına versem olur mu? Sen de tamam demiştin. Ben de o fakire üç dirhem vermiştim. Ama senin adına vermiştim. Hatırladım diyor. Fadıl hemen o zata üç dirhem öde. Üç dirhem o zata ödeniyor. Ey Müslümanlar diyor söz devam ediyor. Her kim başkasının hakkına el uzatmışsa Devletin hakkına el uzatmışsa Hakkı olmayan bir malı kendi üzerine geçirmişse Kalksın bugün itiraf etsin ve o hakkı ödesin Sakın şunu unutmayın Burada rezil olurum korkusuna kapılmayın Unutmayın Yarın Allah'ın huzurundaki rezil olma Allah'ın katındaki rezillik, alçaklık dünyadakinden daha aşağı değildir. Varsın bu dünyada rezil ol. Varsın bu dünyada insanlar kınasın. Ama o tarafa bir şey kalmasın. Varsa eğer böyle bir şey yapan kalksın ve bunu yerine getirsin. Bir sahabi efendimiz daha kalkıyor. Ad yok yine. Tablo olumsuz. İsim yok. Ya Resulallah diyor. Falanca gün Beytulmale ait bir malın içerisinden Hakkım olmayan üç dirhemi almıştım Resulullah diyor sen ihanet mi ettin? Hayır ya Resulallah Vallahi o gün çok ihtiyacım vardı Yapacak başka bir şeyim de yoktu bunu yaptım Hemen öde diyor Hemen üç dirhemlik o meblağda ödeniyor Söz devam ediyor bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatının sonuna dair bir tablo daha çok uzayacak söz ama ben asıl sözü Hazreti Ukaşe'nin yanına getirdim oraya getirdim burada da bırakacağım zaten gerek şu size rivayet edeceğim kısım Ebu Nuaym'ın hilyesinde gerek İsvehani'nin hilyesinde gerek ise hakimin müstedrekinde anlatılan kısımdır. Onlardaki bazı bilgileri de toparlayarak size söylüyorum. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam diyor ki: İçinizde uzun bir süre yaşadım. Sizi incitmiş olabilirim. Kırmış olabilirim. Canınızı yakmış olabilirim. Her kime böyle bir şey yapmışsam kalksın ve hakkını benden alsın. Ses yok. Efendimiz bir daha söylüyor bir daha söylüyor bir isim kalkıyor ayağa o isim Hazreti Ukaş'e varıyor Allah Resulü'nün huzuruna ya Resulallah diyor bir sefer sırasındaydı bazı etraf kitapları teferrat bilgileri veren bazı kaynaklar o seferin beni mustalik gazvesi olduğunu söylüyorlar bir sefer sırasında siz bineğinizin üstündeydiniz, ben ise aşağıdaydım. Size yardım etmek için eğildiğim bir anda beni gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama elinizde bir sopa vardı. O sopayla şiddetli bir biçimde sırtıma vurdunuz. Oradan sonra da ben artık söylemedim, yine de söylemeyecektim. Ama şimdi siz ısrarla tekrarla bunu söyleyince huzurunuzdayım. Anında Resulullah'ın sözü şu. Anında Resulullah'ın sözü şu. Niye bunları tekrar ediyorum anlayın. Tevil yok. Başka bir yere işi götürmek yok. Gerçek bir lider anında diyor ki Bilal koş. Fatma'ya söyle benim kamçımı al gel. Bilal elini başına koyuyor. Vay başımıza gelen Resulullah'a kısas mı uygulanacak? Onun mescidinde diyor ama emir büyük yerden o anda hem gidiyor hem de nasıl bir tablo ortaya çıkacak merakıyla Hazreti Fatma'nın huzurunda istiyor kamçıyı. Hazreti Fatma diyor ne yapacak babam hasta bir sefere gitmeyecek ki kamçısın istesin. Vallahi diyor babanın hali farklı. O artık gidecek. Hiçbir hakla Rabbinin huzuruna yürümek istemediği için bugün bu meydanda kısas uygulatacak kendine. Hazreti Fatma şaşırıyor. Allah Resulü'nün ashabının içerisinden birisi kısas mı uygulayacak babama? Yok mu orada Ali? Yok mu orada Hasan Hüseyin? Onlar Resulullah'ın ehli beytidir. Onun adına bu kısası üstlenebilirler. Onlara söyle onlar yapsın ve kimse babama bunu uygulamasın. Alıyor geliyor kamçıyı. O gelene kadar kimler atılmıştır meydana? Hazreti Ebubekir ya Resulallah, ben senin yerine, Hazreti Ömer ben senin yerine, Ali ben senin yerine hepsini otutturmuş efendimiz. Hayır. Bugün kızas kim hak sahibi ise onun eliyle kimin üzerinde ise onun eline, onun beline uygulanacaktır. Alıyor kamçıyı eline Hazreti Ukaş'e. Efendimiz bekliyor. Ya Allah diyor. Siz bana vurduğunuz zaman sizin benim sırtım açıktı. Ben de onu isterim. Kısas her haliyle aynı olmalı. Siz bana vurduğunuz zaman benim sırtımda hiçbir şey yoktu. Ben de öyle isterim diyor. Ashabdaki o öfke, o şaşkınlık bir halde Resulullah hiçbir şeye takılmadan anında kaldırıyor. Ne yapacak? Nereden öğrenmiş biliyor musunuz Hazreti Ukaşe bunu? Gelin sizi o günden bir bedre geri götüreyim. Bedrin öncesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam büyük bir erkanı ı harptir büyük bir savaş uzmanıdır her alanın rehberi olduğu gibi cihat meydanlarının da savaş meydanlarının da rehberidir o 313 tane yiğidi var yiğitlerinin bazılarının elinde kılıç bazılarının elinde ok var diyor ki elinde kılıç olanlar bir adım öne çıksın ve namazda durduğu gibi saf haline gelsin. Tek sıra bir saf halinde dursun. Elinde ok olanlar ayakta duranlarının arkasında dursun. Bakın nasıl bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için? Bir teknik bu. Bir strateji ve bir yol bir mesaj bu. Diyor ki. Ne zamanki düşman ok menziline düşerse ayakta elinde kılıç olanlar bir adım geri çıksın elinde ok olanlar öne çıksın ve ok atmaya başlasınlar. Çünkü bizim zayi edeceğimiz bir tek okumuz yok ve böyle sıraya dizmeye çalışıyor Efendimiz sahabeyi. O 313 kişiden kaç kişinin elinde kılıç varsa üst ön sırada, Efendimiz safları düzeltiyor namazla olduğu gibi geliyor safın bir ucuna, hafif şişman, biraz göbekli, karnı da şöyle ileriye doğru olan kurban olduğumuz bir isim, Sevat İbni Guzayye, ensardan bir yiğit, bir adım önde, Efendimiz diyor ki sevat diyor safın sırasını bozma bir adım geriye çık tamam ya Resulallah diyor geriye çıkıyor. Resulullah safı kontrol ediyor o uçtan bu uca bir daha yürüyünce bakıyor ki sevat bir daha önde. Sevat diyor geriye çık tamam ya Resulallah diyor geriye çıkıyor. Kontrol devam ediyor yine sevatın önüne gelince sevat yine önde. Efendimiz biraz sinirleniyor elinde kamçı açık olan karnına şöyle bir ittirerek ben sana geriye çık demiyor muyum Sevat geriye doğru çık deyip onu ittiriyor o anda Sevat'ın sözü şu oluyor ya Resulallah canımı incittin canımı incittin der demez rahmet peygamberi uzatıyor asayı Sevat'ın eline göbeğini açıyor aynısını bana yapacaksın diyor sevadın istediği budur zaten o anda sevad eğiliyor ve Resulullah'ın mübarek göbeğine dakikalarca öpücü konduruyor gözyaşları içerisinde Efendimiz sonra onu zorla kaldırıyor ne yapıyorsun diyor ya Resulallah diyor biraz sonra Bedir başlayacak kelleler verilecek kelleler alınacak ben Bedir'in meydanına Medine'ye dönmek için gelmedim. Ben Bedir'in meydanında kanımı bugün bu meydana akıtmak için geldim. İstiyorum ki eğer Allah bana şehadeti nasip edecekse Bedir'den son nasibim senin mübarek bedenine kondurduğum bir öpücük olsun. Ukaşe görmüş bunu. Kim bilir aklında ne zamandan beri saklıyor bunu ve o gün o son buluşmada Resulullah'a kısas uygulamak adına eline kamçıyı alıp Resulullah'ın arkasına geçtiği zaman Allah Resulü sırtını açtığı anda ukaşenin yapacağı o atacak kamçıyı sarılacak Resulullah'a öpecek öpecek öpecek öpecek. Ne bu hal ukaşe diyecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun muhabbetten yaptığını biliyor. Helal ettin mi peki hakkını bana diyecek. Evet helal ettim diyecek. Sonra el uzanacak ukaşeye doğru. Ve söz Resulullah'ın dilinden şöyle dökülecek. Her kim cennette bana bir arkadaş... Olacak adam görmek istiyorsa Şu adama baksın Diyecek Parmağın gösterdiği isim Hazreti Ukaşe İbni Mihsandır. Gelecekler Sahabi Tebrik edecek Ne güzel bir müjde deyip sarılıp Ona en güzel müjdenin Tebriğini Taltifini verecekler Ve Hazreti Ukaşe o son buluşmada alacağını almış bir isim olarak Resulullah'tan son anlarında bile kendisini mesut ve mutlu edecek bir müjdenin sahibini alarak Allah Resulü'nü Refiki Ala'ya gönderecek. Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebubekir Bekir ümmetin halifesi. İrtidat hareketleri yayılmış. Usame ordusu gidecek. Ciddi sıkıntılar var. Ama Hazreti Ebubekir bir dağdır. Bir dağ gibi kendisine yakışan kameti ortaya koyacak. Her işi söndürecek. Duyacak ki Necit bölgesinde Esed oğulları kabilesine mensup olan Tüleyha İbni Huveylit isimli biri peygamberlik iddiasında bulunuyor. Hemen Halidi bir orduyla oraya gönderecek. O ordunun içerisinde Hazreti da var Yine atının üzerinde Yine süvari olarak O orduyla beraber yolda Tüleyha'nın asıl ismi Talha'dır Ona sahabe Tüleyha diyor Ne demek Tüleyha biliyor musunuz? Talhacık demek Müseylemeye de Efendimiz o ismi koymuş Müslümancık anlamında İçinde iman gibi bir şey var ama onu tam olarak yansıtmayıp başka işlere kapı açanlara sahabe böyle diyor. O zata da onun için talha adını tam anlamıyla temsil edemediğinden dolayı talhacık diyor sahabe. Biraz sonra o zatın akıbetini söyleyeceğim. Varıyor İslam ordusu. Halid bin Velid Seyfullah bir yerde konaklıyor. Bir keşif istihbarat birliği gönderecek o kabile hakkında bilgi toplamak için kim gidecek dediği zaman yine bir el havada o elin sahibi Hazreti Ukaşe. Onunla beraber bir insan daha gönderilecek. Yol güzergahında Tüleyha'nın kardeşiyle karşılaşacaklar. Aralarında bir savaş olacak ve kardeşini öldürecekler. Tüleyha bunu haber alınca büyük bir orduyla Hazreti Ukaşe'nin üzerine saldıracak ve Hazreti Ukaşe'yi orada 44 yaşındayken gencecik bir halinde şehit olarak o meydanda öldürüp Rabbisine öyle gönderecek. Halid bin Velid onun şehadetinin haberi alını, alınca bir taraftan üzülecek ve bir taraftan sevinecek. Eğer cennetin arkadaşı olan Ukaşe bu meydana kanını akıttıysa Allah bizi bu savaşın galibi kılacak diyecek ve işin neticesinde de Müslümanlar galip olacak. Tüleyha uzun bir süreden sonra pişman olacak. Hazreti Ömer'e gelecek tekrardan iman ettiğini söyleyecek. Hazreti Ömer onu İslam ordularının içerisine dahil ederek bir asker olarak oradan oraya gönderecek ama komutanlarına da bir tavsiyede bulunacak. Bakın ne diyecek o büyük insan? Tüleyha diyecek bir zamanlar peygamberlik iddiasında bulunan birisiydi. İman etti kardeşimiz oldu. Ama böyle bir adamın içerisinde her daim farklı duygular olabilir. Ona komutanlık yok. Ona askerlik var. Asker olduğu müddetçe sizin elinizin altında cihat meydanlarında savaşan biri olacak diyecek. Ve Tüleyha'yı bile aslında dirilten Hazreti Ukaşe ve onun gibi o meydanda kanını akıtan şehitler olacak. Benim aziz kardeşlerim şimdi ben sözlerimin yavaş yavaş sonuna geldiğim şu demlerde bu anlattıklarımın üzerinden alıp da hayatlarımıza aktarmamız için beş tane cümle emanet edeceğim size. En başta ne dedim? Meselemiz Hazreti Ukaşe gibi olma meselesidir. Meselemiz onun ruhunu anlama ve diriltme meselesidir. Meselemiz bugün buradan şu salondan çıktıktan sonra buradan aldıklarımızı şu güzel toprağa bizler de ekme adına ya da toprağın altında sahabenin ektiği o tohumu ortaya çıkarma adına gayret ortaya koyma meselesidir. Ben size Hazreti Ukaşe'nin farklı yönlerini anlatırken onun İslam süvarisi olduğunu, onun cemal sahibi olduğu yani bir güzellik sahibi olduğunu, onun derin bir sevdaya sahip olduğunu, onun şehit gibi yaşadığını sonunda da şehit gibi gittiğini ve onun sabık ilklerden öncülerden olduğunu söyledim. Beş şey söyledim. O beş şey üzerinden de size beş tane cümle emanet edeceğim. Nedir bunlar? Bir, Hazreti Ukaş'e gibi peygamberin övgüsüne mazhar olacak bir süvari olmak istiyorsan, Risalet davasının mesajlarını iyice anlamalı, kavramalı ve yaşamalısın. Aleme bu mesajları duyurma adına... Derin bir aşkın olsun ki çağın süvarisi olabilesin. Bir daha tekrar edeyim mi? Hz. Ukaşe gibi peygamberin övgüsüne mazhar olabilecek olacak bir süvari olmak istiyorsan Risalet davasının mesajlarını iyice anlamalı, kavramalı ve yaşamalısın. Aleme bu mesajları duyurma adına derin bir aşkın olsun ki çağın süvarisi olabilesin. Allah hepimizi bu süvarilerden yazsın inşallah. İki, Hazreti Ukaşe gibi Allah sana cemal yani güzellik, sıhhat, mal ve kabiliyet gibi nimetler bahşetmiştir. Hiç kimse demesin ki Allah bana bir şey vermedi. Hepimize hepimizde olmayan şeyler verdi. Onun için hepimizde Allah'ın verdiği kabiliyetler var. Sana verilen nimetler her neyse onları veren makamın yoluna harca ki çağın sahabesi olabilesin. Sana verilen nimet neyse onu sen daha iyi biliyorsun. İlim mi, bilim mi, film mi, sanat mı, ticaret mi neyse herkesin bir kabiliyeti var. Ne vermişse verenin yoluna harca ki çağın sahabesi olabilesin. Hazreti Ukaşe'nin mesajlarından bir tanesi buydu. Üç, Hazreti Ukaşe gibi Hazreti Peygamber'e derin bir sevda ile bağlanmak, İmanın sana yüklediği bir vazifedir. Dikkat et benim canım kardeşim cümleye ne olur dikkat et. Hazreti Ukaşe gibi Hazreti Peygamber'e derin bir sevda ile bağlanmak imanın sana yüklediği bir vazifedir. Peygamberini sevmen vefa gereği değil. Peygamberi sevmen iman gereğidir. Ya nasıl sevgi? Onu da söyleyelim Resulullah söylüyor bir mümin beni anasından babasından ehlinden evladından nefsinden canından daha çok sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Sevgi budur ve Hazreti Ukaş'e de böyle bir sevgi var. Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebiyi her şeyden ama her şeyden daha fazla sev ki gerçek manada aşıklardan olabilesin. Allah bizi o aşıklardan da saysın inşallah. 4- Hazreti Ukaşe gibi şehadeti dualarının başına koymak. Ve ölümlerin en güzeli olan şehadeti arzulamak bu davanın mensuplarının yapacağı bir iştir. El Allah'a açıldı mı? Allah'ım evlat, Allah'ım mal, Allah'ım servet, Allah'ım ilim istiyoruz isteyeceğimizi. Elbette ki isteyeceğiz. Allah'tan başka kimden isteyeceğiz? Ama bir şey daha isteyeceğiz. Bakın Hazreti Ukaş'a bize söylüyor. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyeceğiz. Allah'ım bizi de şehitlerden yaz diyeceğiz. Hayatını imanına şahit kılmalı ve şehit gibi de yaşamalısın ki şehitler kervanına dahil olabilesin. Bu kervana dahil olabilmek sadece söz ile olmaz, söz ile söyleyenler sadece sözleriyle kalırlar. Hayat şahit olacak ki iş olsun. 5. Hazreti Ukaşe gibi Hayırlı bir işe şahit olduğunda Sağa sola bakmadan meydana atılmak Akıllı mümin işidir. Öncü olmak Hayırlarda ilk olmak Safı evvel olmak en büyük gayen olsun ki senden önceki sabıklara, öncülere dost ve arkadaş olabilesin. Sabıklardan olmak en büyük ilkemiz olmalı. İster misiniz benden sabıklardan olma adına bir tablo duyasınız o da benim sözlerimin sonu olsun. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bir sünneti var. Sünnet deyince bizim aklımıza başka şeyler geliyor da bakın böyle de bir sünneti var. Kızı Fatmasını çok sever. Ne zaman Medine'den çıksa ve bir daha Medine'ye dönse önce gelir Mescid-i Nebevi'ye iki rekat şükür namazı kılar. Evi hemen mescidin yanında ama o günler Fatma Medine'nin işlerinde oturuyor. Evine varmaz, yorgun olmasına rağmen önce gider kızını görür, sonra gelir evine. Hayber sonrasıdır. Zorlu bir seferden dönüyor Efendimiz. Toz toprak içerisinde kızı, kızı Fatma babasını özlemiş, baba kızı özlemiş. Yürekler yanıyor. Buna rağmen Efendimiz varıyor, önce namaz kılıyor, şükür namazı yorgun olmasına rağmen Fatma'sına doğru yürüyor. Fatma da babam yorulmasın deyip babasına doğru geliyor, yolları bir yerde kesişiyor, baba kız birbirlerine sarılıyorlar ve ağlamaya başlıyorlar. Ağlarlarken Hazreti Fatma, anamız, Ehli Beyt'in anası, Bazen babasının anası, bazen babasının kızı ama bizim anamız başımızın tacı. Resulullah'ın üstünü şöyle temizliyor tozu toprağı. Temizlerken gözünden yaş akarken de şunu söylüyor baba diyor. Hiç rahat etmeyecek misin bu alemde? Bir gün rahat uyumadın, bir gün rahat istirahat etmedin, bir gün rahata ermedin. Sen hiç mi bu dünyada rahat etmeyeceksin? Önce efendimiz kendi gözünün yaşını silecek. Sonra kızı Fatma'nın gözünün yaşını silecek. Sonra söz şu olacak. Sabret kızım, sabret. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kerpiçten, kiremitten yapılmış her eve, kıldan, tüyden yapılmış her çadıra ya izzetle ya zilletle sokacaktır. Ne dedi sizin iman ettiğiniz peygamberiniz? Gün gelecek bir gün söz sözünde hiçbir hilaf olmayan sözün en doğrusunu söyleyen Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün gelecek ve dünyanın her tarafında. Her evinde, her gökdeleninde, her şatosunda, her şurasında, her burasında Muhammedun Resulullah denilecek Nasıl ya izzetle ya oranın sahipleri kabul edecekler, Müslüman olup diyecekler Ya zilletle istemeyecekler ama demeye mecbur kalacaklar Ne anladınız bu hadisten? anladığınızı bilmiyorum ama bu çağın insanı şöyle anlıyor bir gün gelecek dünya böyle olacak ama o çağın insanları böyle anlamıyor bu sözün ilk muhatapları olan sahabe-i kiram efendilerimiz bu sözü nasıl anlıyorlar biliyor musunuz madem diyorlar gün gelecek dünyanın dört bir tarafı Muhammedun Resulullah diyecek ''O halde onu dedirten ben olmalıyım. Ben o sabıklardan olmalıyım. Ben o öncülerden olmalıyım. Onun için o gün bindi atına Esat, bindi atına Musab, bindi atına Sad, bindi atına Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hatay'a kadar geldi.'' Bindi atına İyad bin Ghanem Urfa'nın kapılarını zorladı. Bindi atına Habib ibni Meslem'e Bitlis'ten girdi Erzurum'dan çıktı. Bindi atına Safvan İbni Muattal oradan oraya oradan oraya gitti. Bindi atına 93 yaşında Eba Eyyub El Ensari İstanbul'un kapılarını Konstantiniyye'nin kapılarını zorladı. Benim aziz kardeşlerim, Maraşlı kardeşlerim at duruyor. Sabık bekliyor o atın üzerine. Gelin Afif El İbni Ömer El Kindi gibi yarın dizlerimize vuranlardan olmayalım. Bu olacak. İslam'ın binası, sesi, sedası yükselecek müjdeyi veren Resulullah. Ama yükselen bu binada... Bizim de çapımıza göre bir tuğlamız bir emeğimiz gözümüzün yaşı alnımızın teri neyi vereceksek Allah adına Allah namına o olsun O olsun ki bu kaşelerin sofrasında oturmaya yüzümüz olsun Allah o yüzün sahipleri kılsın bizleri benim duam size o. Sizin duanızla ne olur bana olsun. Rabbim bundan bizi ayırmasın. Cennetin sofrasında ukaşeyle beraber madem ona komşusunuz burada orada da komşu etsin. Onun yüzüne bakacak yüzler bize versin. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.